desteği için Açık Radyo'nun yöcüsü Vedat Erol'a teşekkür ederiz. Babel'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan ERCİMENT GÜRÇAY Naso e, diye bir adam var e, burada, efsane bir Tompetchi. Şimdi e, Nasoya biraz kısaca anlatayım, esas Timoli anlatacağız hikayesinde. Naso Çanakkale'li aslında, şey daha doğrusu Maidoslu, yani Eceabatlı. Eceabatlı. Buraya damat geliyor, gençliğinde tamam mı? Yani Naso, Naso aslında Atan, Atan, şey, bir, bir başka söylenişli, yani onlar hep isimleri değiştiriyorlar. Naso buraya damat geliyor. Sanırım askerlikte. Trompetle tanışıyor askeri şeyde. Yani trompetle nasıl tanıştığıyla ilgili bir bilgimiz yok. Yani tahmin ettiğimiz bir şey yani. Trompetle tanışıyor. Ve müzisyen bu aslında. Yani şeyi öyle hani hmm, çok edinekli bir adam. Ve buradaki bütün İmroz parçalarını şeyle çalıyor. Trompetle çalıyor. Düğünlerde çalı yapan çok meşhur yani o zaman hani böyle. Hmm. Sonra bu e, bir kaza geçiriyor. Ya taş kırarken taş kır, Taş kırma her şey dinamit atarken dinamit elinde patlıyor. Dinamit elinde patlıyor. Bir kol kopuyor. Buradan koptu. bir kol oradan. Bir kolu buradan koptu. Bir kol, bir gerici çıktı. Göz çıktı. Ellerden de bu ellerden yalnız yarım parmak vardı. Şu parmak var. Şurada hiçbir şey yok. Bu kadar. Yani bir tek bir bir, bir, bir par yarım parmak. Bir gerici, yalnız bir parmak. Ha, bu kadarla ve trompeti şey yapıyor acaba. Şöyle yaptı, nasıl tüfekleri çatıyoruz? Üçgen bir ayak yap, yapıyor ahşaptan, tamam mı? Onun üstüne bağlıyor, sonra altına ayağıyla basıyor ona. Basıyor, şey düşmesin diye. Ağzına yaklaştırıyor ve bu bir buçuk parmakla, daha doğrusu yarım parmakla, o üç tane pistona kumanda ederek... E, o üç, e, trompette üç tane şey var değil Pistone, mi? Evet. Filit var. Ha. Birinci de, sade. Çünkü parmağı vardı. İkincisi ve üçüncüsü. Birisi biraz uzun, birisi daha uzun. Bir şey şey yaptılar, yapıştılar. Onu o şeyle başardık, onunla başardık. Ve çok güzel trompet çalıyordu. Hepsi dans ediyorlar, dindi milleti Sabahları dans ediyorlar. Sabahlara kadar dans ediyorlar, yani bütün gece. Bu e, O, o, o hani bana şarkı söylüyor, şarkı söylüyor ve trompeti çalıyor. Şarkı söylüyor, trompeti çalıyor. Öyle ele bir insan, ben yaşadım onu, Katıldım. Ee, öyle zayıf bir insan yani biri eğer fotoğrafı gelirse hayal eder. İşte bu, bu işte bu şarkıları o söylüyordu. Onun şarkısı mı? Nasıl e getirdi belki. Peki şeyi de anlatsana. E, Nasıl e, trompeti eskiyor? Evet anlat bir ben canım. Cehibe. <gülüyor> Nasınlı trompeti çaldı çaldı artık trompet gör oldu. Gidiyor içeriye arıyor bakıyor vitrinlerde trompetleri girdi giriyor içeriye. Diyor merhaba merhaba hele bir trompet istiyorum dedi. Onun magaz magaz magaz magazda mag de değil ki. Magaz sahibi. He. Kim çalacak trompeti? Ben çalacağım. Diyor. Sen mi çalacaksın trompeti? Ben. Nasıl çalacaksın? El yok, kol yok, parmak yok, hiçbir şey yok he? Ya ben para veriyorum bir trompet istiyorum benim için. Heh. Ya dedim sordum sana sen sen mi çalacaksın? Ben çalacağım. Nasıl çalacaksın? Ver trompeti parasını vereyim misin? Aldı evet. gelip aldı dedi trompeti. Çal bakalım. Çaldı Çal. trompeti çaldı. Dedim helal olsun sana. Para işlemem. Işte <gülüyor> <gülüyor> para, para vermedik. Bir trompet alıp geldi. <gülüyor> Gözümün mücahese. <ricaresi. gülüyor> Nasıl bizde şeydir, semboldür. Bir tane burada bir arkadaşımız var trompet çalan. Arjun. Ve Gliki'de yaşıyor işte yarı zamanlı. Trompet çaldı. Bize eşlik ediyordu. Biz ona naso diyorduk yani o çok güzel bir arkadaşımızdır. Tabii ee, bizim ki, arkadaşı. E, geçen gün geldim buraya. Geldi tabii ben gönderdim. Aa, bir sürü şey lukum da getirdi <gülüyor> bana. <gülüyor> dedim yatırım dedi hep gidin geçen bir işlerim var işte burada. Çok güzel dedim ne yaparsın trompet çalmış. Yavaş yavaş dilim artık e, e, uğraşmak lazım. Ee, niye, niye uğraşmasın, dedim İstanbul'da nerede uğraşacağım, bunu çalarsam böyle dedi, bağlayacaklar. <gülüyor> Yapamam, yalnız bu adada yaparım. Elim evimde yaptım, onun evi var şeydi bademli köyde. Evet. Ee, hadi gidip gel dedim. Ha yazın geleceğim. Söyleyeyim mi bunu? Bir de, ha onu söyleyelim. Şey, bilisleri yok. her söyleyelim, bilisleri, hadi. Bilisleri, çamaşırı ha ee, Bu da eskiden e, e, e, çeşmeler, şöyle kapalı çeşme. Burada da bir tane çeşme var burada. Onun gibi çeşmeler vardı. Orada fidanlar toplayıp yakır var. Ateş yapıyorlar. Kazanlara koyuyorlardı sıcak su. E, öyle e, yapıyorlardı şeyi. Yakıyorlardı Yıkıyor, elbiseleri. Ve bu pilişler demek, pilişler yani. Çamaşırhane demek. <gülüyor> Burada e, kadınların çamaşır yıkadıkları e, mekanlarda onlar kazanlarla e, su kaynatıp tabii o bir şenlik halinde oluyor birkaç tane kadın aynı anda yapıyor. E, bu şarkıyı yazanın sevgilisi de çamaşırhanede çamaşır yıkarken bu şarkıyı yazıyor ve nasıl o? Da bunu bize uza, e, ulaştırdı, öyle söyleyeyim. Trompetçi nasıl? Evet, hadi bakalım. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Programa Timolyon Çaknis ve Kemal Yazgan'dan dinlediğimiz bir İmroz şarkısıyla başladık. Haziran ayında İmroz'da bir dizi söyleşi yapmıştım. İlk üç söyleşiyi daha önce yayınladık. 1941 İmroz doğumlu Timoleon Çaknis ve 1973-75 yılları arasında İmroz'da öğretmenlik yapan... Ve yıllar sonra adaya yerleşerek burada yaşamaya karar veren Kemal Yazgan ile yaptığım söyleşinin ardından geçen hafta Stelio Berber ile Çocukluğunun Düş Ülkesi İmroz'un bugününü konuşmuş, seçtiğimiz İmroz şarkılarını birlikte dinlemiştik. Her üç kayda Babil'den sonra Facebook sayfasından ulaşabilir, dinleyebilirsiniz. İmroz Söyleşilerini sevgili arkadaşım Mehmet Gürmen ile yaptığımız söyleşiyle devam ediyorum programda 1998'de yayınlanan Lemnos, Samotraki, Imbros ve Tenedos şarkıları albümünden seçtiğimiz şarkıları da dinleyeceğiz. Şimdi sizleri Mehmet Günmil ile yaptığımız söyleşiyle baş başa bırakmak istiyorum. bugün Imbros'dayım. Zeytinli köyde buğday hareketinden sevgili arkadaşım Mehmet Gürmen'in evindeyiz bahçesinde. Kuş sesleri, horoz sesleri, imrozun rüzgarı altında e, muhabbet edeceğiz bugün. İşte Mehmet'in seçtiği şarkıları dinleyeceğiz. E, selamlar Mehmet. Merhaba, e, hoş geldin Erdoğan. Hoş bulduk. Sağ hoş ol, bulduk. iyiyim. Sen nasılsın? <gülüyor> Çok teşekkürler. E, şöyle başlayalım istersen e, Mehmet'im. Yani imroz deyince işte yaklaşık bir 3000 yıl, M.Ö. 3000 senesinden bugüne... İşte süren bir insani yerleşim tarihinden söz ediyoruz. Hı hı. Yani tarihteki tarıma dair kısaca ne diyebiliriz? Sonra bugün de konuşacağız ve geleceğe dair ne olacağını da konuşacağız ama tabii. oradan başlayalım tabii, mı? Tabii tabii başlayalım. Ee, dediğin gibi araştırmalar milattan önce 3000 yılından beri burada bir yerleşim ve yaşam olduğunu gösteriyor bize. Ee, o döneme dair iki tane kazı var şu anda adada devam eden e, aktif olarak. Bu kazılarda ...ki buluntulardan biz az çok tarımda ne yapılıyormuş, nasıl yaklaşımlar varmış görebiliyoruz. Ee, ana karadakine çok benzer. Yine tahıl tarımı var, bakliyat tarımı var o zamanlarda. Çok antik buğdayın burada kullanıldığını, siyezin, monokokumun hı hı. kalıntılarını görüyoruz. Kabulcanın kalıntılarını görüyoruz. Ee, tabii ki o zaman çok ilkel yöntemle ee, daha hayvanlar kullanılarak mekanizasyon yok... Tarım yapılıyor. Ee, günümüze doğru geldiğimizde tabi e, Cenevizler dönemi var. Ee, daha sonra Osmanlı dönemi, Osmanlı e, hakimiyeti altına e, giriyor 1453'lü 53 yıllarda 53-55 olması lazım. Ee, Osmanlı döneminde burası tamamen Rum adası zaten, Rum nüfusu var. Ee, yani o zamanın tabiriyle Müslüman nüfus yerleşik olarak yok yani Müslüman mahallesi yok, bir tek Osmanlı'nın işte memurları, kadıları vesaire, kollukları var. Halk tabii burada o, o, o çağları düşünelim 1400, 1500, 1600 yıllar. Tabii ilkel zamanlar kendi kendine yetmeye çalışıyor burası tarımsal anlamda. O yüzden çok yoğun bir tarımsal faaliyet hayatın içine entegre burada. Bu çok yakın zamana kadar böyle devam etmiş hatta. Yani Cumhuriyet'e kadar, e, Cumhuriyet döneminde bile böyle devam ediyor. Çünkü mecbursunuz, adadasın. Evet, kendini e, yetmek zorundasın. Zorundasın, çok zor ulaşım. Yani ulaşım var ama çok zor şartlar, o zamanın şartları. E tabii fosil yakıtlar yok, mekanizasyon yok. Genelde katırlarla toprak işleniyor burada. E, çok büyük baş hayvan da yok bunun kültüründe ve ada kültüründe. Toprak işleme ilkel şartlarda yapılıyor. Her damın, dam dediğimiz yerleşkeler var burada. Onu açalım. Yani coğrafyaya baktığımızda köylerin çeperinde mahalleler var, köy merkezinin dışında. O mahallelerde her evin, her küçük evin arkasında bir harman yeri var, yuvarlak. İşte böyle 10 metre çapında gibi düşünebiliriz. Bunlar tamamen tahılı, eski dövenle işlemek ve harman etmek üzerine. ...kullanılan hala gördüğümüz harman yerleri var. Bu bize çok güzel bir fikir veriyor. Yani nasıl Hı -hı. bu işin yapıldığını. Ovalarda ekilen, dikilen e, ürünler, tarım ürünleri bu harman yerlerine taşınıyor. Ve bütün yaz boyunca burada bunun harmanı yapılıyor. E, daha Cumhuriyet dönemine geldiğimizde de bu yaklaşım devam ediyor. Lozan'la birlikte tabi burası e, Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakılıyor. E, ve fakat özel bir yönetim e, olması koşuluyla bırakılıyor. Özellikle derken yani kendi idarecisinin kolduğunu kendi halkından seçecektir şartıyla. Tabi bu biraz politika meselesi çok bugün programı domine etmesini oraya çok girmeyeceğim ama hmm. Türkiye Cumhuriyeti bunu farklı bir şekilde dolanıyor bu anlaşma maddelerinin etrafından ve Şöyle yapıyor ben e, buradaki Rum nüfusu nasıl e, işte politik olarak baskılarım veya Türkleştiririm gibi bir noktada şu çözümü buluyor. E, ben bu insanların tarımsal alanlarını üretim alanlarını ellerinden alırsam e, o zaman zaten mecburen e, buradan gitmek zorunda kalacaklar başka bir sıkışıklığa girecekler diyor ve Ovalardaki düz tarımsal alanların hemen hemen hepsi e, istimlak, istimlak değil, değil. ediliyor, e, kamulaştırılıyor, peyderpey yani aynı zamanda da değil tam tarihçesini bilmemekle birlikte 60'lı yıllardan itibaren Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla birlikte uygulanıyor bunlar. Ve köyler tabi Rum köyleri bilirsin hep e, sırtlarda yamaçlarda evet. yani tarım arazisi olmayan yerlerde tabi e, kuruluyor. O yüzden de orada bir üretim söz konusu değil Hı -hı. köylerde. Bu sefer bir anda üretimsiz bir halde kalıyorlar. Hı -hı. E, bu da tabii e, kendine yeterli olan bir toplumu, topluluğu e, başka bir noktaya götürmek zorunda kalıyor. Hı -hı. Artık bir para ve ticaret ilişkisinin önem kazandığı bir yere gidiyor. Tarımsal üretim bitiyor. Hı -hı. Çok e, yine yamaç araziler var ellerinde kalan. E, ova araziler de Hı -hı. yamaçlardaki işte bağlar, zeytinler biraz evet. bir zeytin ekonomisi devam ediyor evet. ee, ama tabi bu sıkışmışlık içinde terk etmek için önemli sebeplerden evet. biri oluyor. Buradaki evet. halk için. Bir de şu hani köylerin yamaçlarda kuruluyor olması, yani ada tarih boyunca hem suyunun bol olması hem toprağının verimli bereketli olması nedeniyle birçok yani eee işgalci güçlerin de ilgisini çekmiş. Evet, korsan güçlerin ilgisini çekmiş. Aynen o yüzden güçlerin. tepelere kurulmuş. İşte tarım arazileri büyük yani vadilere, ovalara yapılmış. Evet. Yani her evin bir de şarap üzüm bağı varmış, değil mi? Evde yapılırmış şarap. Evet, var. yani her evin içinde iki küp var bizim gördüğümüz eski evlerde. Bir tanesi zeytin yağını saklamak, bir tanesi şarabı şarap saklamak çabalamış. için. Bu çok geleneksel tabii tarım kültürüne Hı -hı. baktığımızda. Çünkü her hanenin bir zeytin ve bir de bağı var. Mutlaka bir erişimi var. Bir de tahıl ve bakliyatı var. Yani hani ovalarda tarımını yaptığımız. Bu temel unsurlar üzerinden zaten gıdalarını sağlıyorlar kışın. Hatta şöyle bir şey de parantezinde eklemek var aklımda. Pirinç, şeker ve kahve dışında adada her şey üretilebiliyor. Evet bu kadar net bu üçünü hep sayar şu anki Rum komşularımızla konuştuğumuzda. E, bu tabii çok yüksek oranda bir kendine yeterlilik göstergesi. Ama evet. şöyle tabii çok tarım, e, emek yoğun yapılıyor o yıllarda. Hı -hı. Yani bir coşkuyla, bir e, kutlamayla yani harman yerleri aylarca sürüyor. Hı -hı. Ama gündüz çalışılıyor, akşam kutlaması yapılıyor. Panayırlar, Meryem o zamanı, işte Anasad'ın, evet bağ bozumuna denk geliyor. Hı -hı. Bütün bunlar bir arada yani işte Haziran'la birlikte başlayan bu süreç Eylül'e kadar devam, devam ediyor, ediyor gibi düşünebiliriz. Hı -hı. Yaşamın bir parçası o yüzden. Hı -hı. Ee, ve günümüzde de tabii mekanizasyon var. Yani devlet politikalarıyla buraya birçok iskan köy kuruluyor daha sonradan. Yani az çok araştıranlar da bilir. Ee, ovadaki araziler iskan edilen insanlara veriliyor bedelsiz bir şekilde. Hani gelin burada kalın ve tarım yapın deniyor. Ee, ev veriliyor ee, ve sonra... Mekanik tarım oluyor tabii bütün Türkiye'deki değişimle birlikte. Burada da traktör tarımı başlıyor. Yani Rumların zamanında da başlıyor da daha sonra e, İskan e, halkın yerleşmesi de artıyor bu. E, tarım devam ediyor, ediyor. E, fakat kendine yeterlilikten artık uzaklaşmaya başlıyor. E, bu aslında Anadolu'da da yani dünyada da birçok yerde olan değişim dönüşüm burada da oluyor. Hani Hı -hı. E, illa devlet politikalarının sonucu da diyemeyiz objektif evet. baktığımızda. E, kırsalı terk etme, yani şehre göç yine var. Yani bu politikalar olmasaydı mesela Rum halkının ne kadarı hala burada kalırdı? Hı -hı. Tartışılır tabii yani. Orada farklı bir boyutu da var işin. E, fakat şu an günümüze istersen bağlayayım. Yani günümüzde ne oluyor? Ne, yap Hı -hı. ne yapıyor buradaki tarım alanlarını elinde bulunduran insanlar? Aslında çoğu bu e, Kamulaştırılan tigemin arazisi üzerinde kurulu bir ELTA isminde işletmenin e, üretim alanı olarak e, hizmet veriyor. Onlar sertifikalı organik e, hayvan ürünleri hayvansal e, süt, süt peyli, ürünleri evet, üzerine bir e, Avrupa e, Birliği esaslarına uygun bir tesisleri var gayet güzel bir tesisleri var. Burada üretim yapıyorlar ve dolayısıyla tarımsal alanları aslında hayvan yemi veya hayvanların otlatması için otlatılması Mera. için kullanıyorlar. Mera. olarak kullanıyorlar. En verimli arazisi aslında Zeytinliköy'ün aşağısındaki arazi denize kadar olan. E diğer alanlara bakıyoruz. Çoğunluk yine adada hayvancılık yapan insanların kendi hayvanına yem üretmek için kullandığı. Yani Hı -hı. tamamen hayvan için topraklar bloke durumda. Ben öyle görüyorum. Hı -hı. Yani insan gıdası için Anladım. değil de hayvanı nasıl besleriz üstünden bir Hı -hı. Çok yaygın yem bitkisi üretimi var. Farklı farklı. O yüzden biraz da çok değişmiş buradaki parametreler, yaklaşımlar, ürün tercihleri. Eskiden fasulyesi, susamı, işte arpası, buğdayı, aklımıza gelen gelmeyen, bostanı, karpuzu, domatesi, hepsi yetişirmiş adada. Bunu çok rahatlıkla yetiştirebilirlermiş. Şimdi bununla uğraşan da yok. Bir de Artık alışkanlıklarda daha kolay olsun, Hı -hı. daha tembelci bir yaklaşım olduğu için bir de tarım tarafında tabii. tabii genel olarak böyle bir değişim var. Peki meyve bahçeciliği var mı? Yapılıyor mu meyve tabi. Meyve bahçeciliği bu yıllarda e, tek tük var ama genelde şöyle. E, yani bizim gibi daha dışarıdan gelip yerleşen insanların girişimiyle kurulan bahçeler var. Hı -hı. Yani e, daha emek isteyen, daha biraz, biraz bir fikir ve görüş, biraz bir Hı -hı. tecrübenin buraya taşınması... Sonucu oluşuyor bu girişimler aslında hı hı. Ee, ama mevcut halkın veya yani hala kalan Rumların yeni bir tarımsal alan açtığını görmüyorum ben. şarap üretimi de yapılıyor değil mi? Büyük bir tesis var. Üç tane tesis var, bu da resmi. Evet. Hı -hı. E Yapılıyor Fakat çok büyük boyutlarda değil. Yani evet endüstriyel standartlarda hani üretimizde olan yerler ama küçük üreticiler açıkçası. Kendine özgü bir üzümü var mı bu adının var ee, buraya özgü? Şimdi buranın aslında Kalabaki var. Galiba Lim, Limnaki diye bir üzümü var. Bir iki tane daha var ismi aklımda değil. Eskiden beri bağlarda tarımı yapılan. Fakat onlar da çok şaraplık çeşitler değil gerçekçi olalım onlar biraz daha sofralık. sofralık hani aslında işte kanyaklık diye geçiyor onlar literatürde ama hani buranın şartlarına en uygun onlar adapte olduğu için hep bunlar süre gelmiş. Bir de şey hani dedin ya toprak daha çok hayvanların beslenmesi üzerine tabi evet. yapılıyor. Buraya özgü bir koyun var değil mi imroz? Tabi imroz koyunu. koyunu var, imroz keçisi, keçisi var. var eski gibi. ama bunlar kırıldı. Günümüzde hmm. var dersek çok doğru olmaz. Hmm. Çünkü dışarıdan daha verimli türler getirilerek hep verim, verimlik üzerine hmm. çalışıldığı için son 10 yıllarda. Kırıldı yani onun soyu kalmadı çok arı aynı şekilde yani tamam ibroz arısı var. Ba, bal da çok önemli bir ürün tarihte ada için. Evet balı çok önemli ee, o da kırıldı yani Kafkas arısı getiriliyor daha verimli hmm. işte daha dayanıklı diye ama bu ada şartlarına çok adapte olamıyorlar adanın rüzgarı var alçak uçması lazım şimdi arıcılığı çok detaylı bilmiyorum da. Çok özel şeyleri var ama, karakteristikleri var tabii, o da kayboluyor. Ama tarım tabii. da çok önemli değil mi arının varlığı o döllenme. Tabii e, yani çiçeklerin tozlaşması, tozlaşması için yani. arı orada önemli. Bu arada adanın özel kendine özgü ladolya cinsi yağlık zeytini var. Hı. O yüzden zeytini ve zeytinyağı özel. Yağlık zeytinden bahsediyorum. Hı. Artı ada her daim rüzgarlı olduğu için bağcılık, tarım, meyvecilik yani hastalık ve mantar enfeksiyonları olmadığı için çok kolay. Yani adada aslında kimyasal, sentetik kimyasal kullanmadan tarım yapmanın önü çok açık. Yani ben istersen biraz bizim yaklaşımımızdan da bahsedeyim. Yani e, biz buraya e, işte dediğin gibi buğday hareketindeki bilgi, tecrübe, görgü, deneyimle birlikte ben buraya gelip e, üretim yapmaya başladım dört yıl önce. E, tabii ki ben hayatımda ne suni gübre gördüm ne sentetik zehir gördüm bilmiyorum hiç kullanmam da zaten. İhtiyaç da yok ama işin güzel yanı adada. Buranın öyle bir artısı var. Peki kullanan üretici var mı? Yani tarım kimyasallarını? Ya da... Şöyle gübre kullanıyorlar. Suni Hı, gübre de kullanıyorlar. Gerçi bu son bir yıldaki fiyat dalgalanmaları artışından dolayı onu da bir yarısı yarısından çoğu terk etti öyle söyleyeyim. Yani şu an hiçbir şey atmadan Hı -hı. yani bizim yaptığımız gibi sadece kendi tohumunu atıp Hı -hı. onu biçip oradan tohumluğunu ayırıp devam etme yoluna Onu doğru biraz yaklaşıyorlar oraya mecburen yani ekonomik sistem adaya özgü Burayı... tohumlar yaşıyor mu hala? Hmm. Ee, pek yok şimdi adaya özgü tohumlar aslında biraz Rumların zamanında bile kırılmaya başlamış Yani çünkü herkes gibi onlar da daha verimli daha endüstriyel e, ürünlere tohumlara veya sentetik kimyasallara bile e, meyil etmişler haliyle yani bu bir yenilik bu bir ee, şey fayda diye gö görmüşler ee, biraz o geleneksel e, tarım şeyi kaybolmuş aslında burada da çok uzun yıllardır kaybolmuş çok yeni değil. <gülüyor> yıldır burada olduğunu söyledin az önce. Biraz kendi deneyiminden söz eder misin? Yani o anakların neydi? Zorlukların ne oldu? Bugün ne yapıyorsun? Tabii. Evet. Yani ben e, buraya geldiğimde arabamda 4 e, <gülüyor> çuval e, tohumum vardı. Burada, tohumum. Evet. Kendi e, İzmir'den buraya geldim. İzmir'de çoğaltmakta olduğum tohumlarımı aldım geldim. Bir ev kiraladım. Sonra e, tanışıklık oldu. E, tarlalar buldum. Kiralık tarlalar. Dereköy tarafında. <gülüyor> O tohumları ekerek e, çoğaltıyorum. Eski atalık yerli e, bu day tarımı üzerine çalışıyorum. Bir sulama yapmıyorum, gübre vermiyorum. Hiç hayatımda bir ilaç, yani organik sertifikalı ilaç dahi kullanmadım. İlaç dediğimiz kimyasal. Kimyasal, yani, zehir diyelim evet, aslında yani, ilaç evet, bence değil. <gülüyor> Tabi. E, artı şöyle bir şey var adada. Bir parantez açalım. Tarımsal Kalkınma ve İskan e, Kanunu diye bir kanun geçmiş 2010 ya da 12 ve. Organik sertifikalı tarım yapmak istiyorsanız bununla ilgili destekleri ve sertifika bedelini devlet karşılıyor adada. Yani anakara'ya gitsek bunun çok büyük maliyeti var. Burada bunlar ücretsiz. Çok iyi. Ee, evet benim yaptığım tarım zaten bunu karşıladığı için teknik olarak ona da başvurdum. 3 yılın sonunda sertifikalı organik bir ürünümüz oldu. Ee, tabii şey zor oluyor yani tarlalar kiralık, işte ev kiralık, tarlalar ayrı bir köyün kırsalında, ev ayrı bir köyde traktör ayrı bir yerde duruyor Dengebeli bir ada bir de zaten şey tabii engebeli uzak yani benim buradaki e, tarlaya birbirine. mesafem 25 kilometre hani Hı. baktığınız zaman e, bir çerdöver geldiği zaman hadi gel ben senin tarladayım dediği zaman e, benim oraya gitmem 40 dakika alıyor en, en basitinden e, o da tabii bütün dinamikleri ona göre yaşamanızı gerektiriyor e, traktörü koyacak yer köyde yok veya bir harman yerimiz yok yani Hı -hı. eskisi gibi o yüzden böyle hep idareten çözümlerle hayatta kalmaya çalışıyoruz <gülüyor> ama yine de e, yani verimli ve olabildiğince temiz ürün alabiliyoruz Adana hala Hı -hı. yağış rezimi yüksek. Hı -hı bir bitkisel üretim yapıyorsanız meyve bahçesi gibi sulama imkanınız var. Hala su kaynakları en yüksek ikinci Ege adası, dördüncü dünya adası diyebiliyorum ben. Çok önemli bu su. Evet, Geleceğin kendi su doğal, problemi biliyorsun. Evet. Ve Ekin hani meselesi. biraz turizm bunu tehdit ediyor açıkçası. Biz böyle bir endişeyle bakıyoruz. Ne olur? Çok turizm arttığı zaman. Her su yıl kaynakları. binaların çoğaldığını görüyorum adaya e, maalesef, geldikçe. Maalesef. Beton yükseliyor yani. Adanın çok keyifli değil gidişatı. E, i̇stersen bir de negatif taraftan da bakalım. Tabii yani. Yani sorunlar ne, neler yaşadın, bugün neler yaşıyorsunuz? Ya yani şimdi Mehmet. şuradan istersen bağlayabiliriz. Ben yaptığım tarımsal üretimde aslında olabildiğince tekim, yalnızım. çünkü Burada çok fazla, da üretiyorsun değil burada mi? üretiyorum. Organik sertifikalar. Evet, bir de greçka üretiyorum, bakla üretiyorum. Ufak tefek yan ürünler de oluyor. Çünkü her sene tarlayı münavebeye sokmak gerekiyor. Başka ürün ekmek ve dinlendirmek gerekiyor. 2-3 tane tahıl ürünüm var. Bunları da kendim pazarlıyorum. Yani kendim bir markam var. Şimdi fakat hasat zamanı vesaire bir kere kimseyi bulamazsınız çalışması için. Her, herkes turizmde çalışıyor. Ya pansiyonu var veya barı, balı var, arıcılık yapıyor veya hayvanları var. Adada serbest hayvancılık var çünkü çok uzun yıllardır. O yüzden Yövmiyesini verseniz dahi bulamıyorsunuz. Adada bir de çok sözünü tutma şeyini e, göremiyorum ben. Yani o hı hı. ya işte hani anlaşırım yarın gelir ücretinde de anlaşırız e, birisinden destek alırım pek mümkün olmuyor adada. Biz de ne yaptık bizim gibi yerleşen arkadaşlarımız kendimizi birbirimizi bulduk ve çok güzel. Ya imece yapıyoruz ben diyorum ki saat zamanı bana gelir misiniz işte elek var e, buğdayın çevrilmesi her gün kürekle güneşlendirilmesi çuvallanması işi var. Hı. Ben de size un verebilirim bulgur yaptığımda bulgur verebilirim saman balyası var ondan verebilirim ekolojik mimari çalışmaları da var adada kendi çok evini güzel. yapan arkadaşlarım var böyle takaslar yapıyoruz biz böyle çözdük çözmeye çalışıyoruz kolay olmuyor. Hı hı. E, kooperasyona baktığımızda yani bir kooperatif var mı adada diye baktığımızda var 2-3 tane atıl kooperatif var Türkiye genelinin çok aynısı bir bal arıcılık kooperatifi var bir iki tane de tarımsal kalkınma işte sulama kooperatifi var hep tek insan yani bir başkanın ismi görülüyor Hı. tamamen atım hiçbir şey yapmıyor maalesef yapmıyor e, bu bu yapıların çalışmadığını görüyoruz e, şimdi ne yapılabilir ne olabilir yani bir, ben mesela zorlanıyorum açıkçası çünkü ürünü üretmek yetmiyor depo Çanakkale'de burada depo da yok depo kiralamak istediğim zaman işte çok yüksek rakamlar veriliyor. Turistik bir dükkan kirası e, talep ediliyor. Çanakkale'ye götürüyorum ürünü. Değirmeni içte var. Oraya gidiyorum. Orada çektiriyorum. Taş Değirmen. Tekrar Çanakkale'ye de, götürüyorum. Ulaşım maliyeti biniyor. Ulaşım yine. maliyeti var. Harbun ayak izi var stoklama sürekli. Stoklama maliyeti var. Yani hiç Peki, pazar, istemeden oluyor. pazar bulmada da güçlük çekiyorsun diye e, biliyorum. Yani evet pazar bulma bu ara evet, hele bu bir, yıldır, bir yıldır alım gücünün düşmesiyle epey zorlanmaya başladık açıkçası. Hı. İnsanlar da haklı yani herhangi evet, bir öyle. temiz ürünü almaktan vazgeçiyor tabii ilk refleks olarak. Hı. Kendi bir markam var işte internet üzerinden birebir pazarlama ve çevrem üzerinden birazcık artizan fırınlara bu çuval olarak unumu ulaştırma çalışmalarım var. Çanakkale'de bir iki arkadaş var benden ürün alan dükkanlarında tüketen. Bu ilişkileri sağlam tutmaya çalışıyoruz. Yani yapabildiğimiz bu aslında. Yılın 12 ayı adada mı yaşıyorsun İmroz'da yoksa? Yok şöyle oluyor. 8 ay kadar İmroz'dayım. İşte 4 ay kadar Çanakkale'de bir kışlık yerimiz var. Oraya geçiyoruz. Deponda da orada olduğu için belki hani. O... Evet yani operasyonu ve satışı paketlemeyi her şey biz de zaten yapıyorsun. o döneme denk getiriyoruz daha yoğun. Veya adadaysak da devam ediyorsa satış pazarlama ben gidiyorum 3 gün kalıyorum Kalıyorsun, Çanakkaya'da dönüyorsun. geri dönüyorum. <gülüyor> Böyle bir operasyon var. Ee, yani peki daha iyi şartlarda ne yapılabilir? Benim hayalim hep şu. Şuydu demeyeceğim çünkü hala var az da olsa. Yani bizim gibi sonradan bu adaya gelip daha farklı hassasiyetlerle yerleşen ve toprakla bağ kuran arkadaşlar varız. Biz bulduk birbirimizi. Tamam. Ee, bunu bir üretime nasıl çevirebiliriz? Benim Heyecanlandığım alan bu yani hem bir üretim hem bir ekonomi yani tarımsal üretim ekonomisi üzerinden bir kooperasyon illa bir tüzel kişilik kooperatif olur olmaz şirket olur bu çok önemli değil yani bir kolektif bir dayanışma ekonomisi nasıl yaratılır? Biz aramızda bu arada takas yapıyoruz. Mesela biz büyük bostan yapmıyoruz. domatesimiz, biberimizi çok büyük yapan bir arkadaşımız var. Ondan alıyoruz. Hmm. Karşılığında ben gidiyorum traktörümle onun tarlasını sürüyorum. Bir mesela. tür taban ekonomisi modeli aslında değil mi? Evet. Olur. Mesela biz bağcılık yapmıyoruz. Yumurta, tavuk yapmıyoruz. Bunu yapan arkadaşlarımızı unumuzu takas ediyoruz, bulgurumuzu. Bu, bu pratiği biraz biraz bir oturttuk. O konuda fena değiliz yani bence. Çok güzel. İşte tavuk yumurtasını e, aldığımız arkadaşımıza ben buğday kırıklarını veriyorum. E, tavuklarını benim buğdayımla besliyor vesaire. Daha temiz bir ürüne ulaşmış oluyor. Para da vermiyor. Bunların biraz daha artarak yani kendi yaşamsal ihtiyaçlarımızın üzerine çıkabildiği seviyede yani artık bir katma değerli ada dışına çıkarabileceğimiz noktaya geldiği ölçekte e, bir, bir arada olma hayalim var. Halim, Çok güzel. Hayalim var ama bunu bu, buraya iskan edilen veya işte toprakla bağını sadece işte zehiri ve kimyasalı veririm ve bunu alırım. Alışveriş olarak gören İnsanlarla yapmamız çok mümkün değil açıkçası. Bunu gördüm, 4-5 yıldır bunu gördüm. Keşke böyle bir ayrım olmasa hani hep bir arada diyor. yapabilsek de, yani, yani. yapabileceğimiz ne vara geldiğimizde bu çıkıyor sonuçta. Hmm. Biraz daha damıtılmış, biraz daha sorun çözmede rafine, e, rafine değil, evet. Sorun çözmede sıkıntı yaşamayacağımız yani çatışma yaşarız ama hmm. çözeriz de Tabii bunu ki. biliyoruz. Tabii. Bu bu temel üzerine bir üretimi ve kooperasyonu e, oturtabilirsek ne hala? Bakalım ne evet. zaman nasıl olur? Evet. on the game and me. programın sonuna geliyoruz yavaş yavaş Mehmet. Şöyle yani bu iklim meselesine de koşut hani bir yaklaşan işte dünya nüfus bilmem kaç milyar olduğu işte hı hı. iklim bozuluyor. Kuraklık buna bağlı olarak o geliyor ve işte insan göçleri işte 10 yıl 50 yıl içinde 1 milyar insanın yerinden göç edeceği söyleniyor. Yani açlık meselesi var ya hı hı hı. örneğin İmroz kendine yeten bir şey bir yer olabilir mi? Suyu var hala, hala geniş toprakları var kullanılabilen. Diyelim ki adanın tarım sorunmasını üstlendin. Hı -hı, hı -hı. Gün geldi dediler Mehmet, hadi kendimize yetiyeceğimiz bir şey kuralım. Hı -hı. Nasıl bir model? Yani şöyle bir kere ada var ada yeler. içinde bu bu sorun kesinlikle çözülür. Fazla fazla çözülür. Hmm. Çünkü adada zaten yerleşik nüfus 10-11 bin, bin Evet çok hmm. çok az. Çok az. E, adanın yüz ölçümü e, yani kilometre kare olarak bilmiyorum da Bozca Adanın 9 katı. katı. E, Türkiye'nin sal... büyük adası. Evet. 32 bin dönüm e, ova arazisi var. Yani ekilebilir, Tarıma... işlenebilir. Uygul. Evet hmm. artı zeytinlik araziler var. Dağda maçla hmm. bağlık araziler var. Hmm. Yani adayı beslemek teknik olarak mümkün. Sadece bu bir politika ve e, buradaki üretim şekillerini kurmakla ilgili bir mesele, bir değişiklik gerektiriyor. Hmm. Tabii burada şunu görmek lazım. Global yaklaşımlardan ayrı da çok düşünemiyoruz yani adadaki dinamikleri maalesef. Yani hani ben düşünsem, sen düşünsen evet. adanın topyekün böyle düşünmesi. Biraz ütopya oluyor bugünkü şeyde. Bir de adanın tabii çok dağınık bir sosyolojik yapısı evet. var hani bahsettiğimiz tarihinden dolayı. O yüzden teknik olarak mümkün ama bence sosyolojik olarak mümkün değil. Çünkü şöyle oluyor tarım arazisini her an daha rentable bir turizm arazisi veya inşaat arazisine feda etmeye hazır adanın hemen hemen var, tamamı. Öyle mi? Çok maalesef kötü. maalesef. Ee, bu yüzden de e, teknik olarak mümkün olmasına rağmen e, ne yapardık diye düşünürsek. Hı -hı, yani hı -hı. evet bir üretim seferberliği yani kendine yetecek bir şey. Hı -hı. Bir kere bir ürün desenini tekrar ortaya çıkarmak. E, yereli adapte olmuş tohumların üzerinden tekrar çalışmak. Yerelleştirilmiş. Belki. Evet belki. yani. Çünkü şu var. Şu çok belli ki dışarıdan dövize bağlı girdilerle ithal. Suni gübre ve zehir alıp toprağa atarak verim elde edilmiyor artık. Evet, çok Bunları doğru. geçtik, yani hmm, bu hmm. bu bir yere gitmeyecek. Çünkü gübre bu sene 7 katına çıktı. Seneyi 50 katına çıkarsa ne olacak? Evet. Demek ki bundan bağımsız yöntemler. Mesela gübresiz yapalım demiyorum ben ama solucan gübresi var, daha kompost, kompost gübreleri var. var. Yani bu, bu tesislerin ben ben olsam önce buraya bir yeşil atıktan kompost tesisi üzerine ciddi çalışırdım. Ama popülist bir yerden değil bir 5 yıllık bir Plan programla. Plan yani buradaki yeşil atık çünkü turizm yazın o kadar fazla atık çıkıyor hı hı. ki bunların tamamı komposta dönebilir yeşil atıkların. Hı hı hı. Bu iyi bir birikim yaratır. Sonra bütün tarımsal arazilerde kullanılabilir. İlk önce bunu yapardım. Hem turistik kirliliği azaltır Tabii. hem gübre yaratır. Hı hı. İkinci ürün desenini belirlerdim. Yani hangi ovalarda hangi tarihsel bir çalışmayla hangi bitkilerin yetişmesi ve bir planlama ...yapardım, yapılması için bir çalışma yapardım aslında tabanda köylerde, üretici kesimle. Fakat burada şeye dayanıyor, biz bundan ne elde edeceğiz ki noktasına dayandığı için maalesef günümüze. Yani bize getirisi ne olacak? Çünkü o kişi için alternatif pansiyonunu günlük çok yüksek fiyatlardan kiraya vermek, uğraşmak istemiyorlar. Ha, i̇stenirse mümkün dediğim gibi. Adanın şartları buna çok uygun, yağış rejimi çok iyi ben o yüzden İzmir'den buraya geldim yani hiç sulama yapmadan e, ürün alabiliyorsunuz burada e, hastalık çok az dediğim gibi rüzgar olduğu için karaya ana karaya uzak. E, artı şu var zor şartlar şuna, şuna da itiyor insanları Ya diyor ki ben niye şimdi zehir atayım ilaç atayım e, imkanım var ama yine uğraşmak istemiyorum diyor e, o bizim avantajımıza burada Yani Anladım. komşu parsellerimiz de temiz en fazla soni gübre imkanı varsa atıyorlar yani bu bir pratiğe dönüştürülür ama anakarada öyle değil. Anakarada araziye 12 ay içinde 30 kere girip zehir attığı için övünüyor çiftçimiz mesela. Maalesef. Yani keşke böyle olmasa ama bir kültür şeyi var ya. Yani beni de aslında burada tarımsal üretimde aktif tutan biraz bunun cazibesi. Bu bakirlik, bu yabanıllık hala olan. Bunun üstünden nasıl eklemlenebiliriz dediğimde şuna da değineyim kuraklık meselesi. Mesela eski tohumları kullandığımız sürece evet daha az verim alıyoruz. Ama biz kuraklıktan hiç ürün kaybetmiyoruz. Hiçbir sene. Hı -hı. Doludan ürün kaybetmiyoruz. Çünkü bütün bunlara dayanıklı eski tohum kullandığımız Hı -hı. zaman. Hı -hı. Bunun bir dengesini kurmak lazım bence. Her yerde de eski tohum kullanalım demiyorum. Daha standart tohumlar da evet. kullanılabilir. Böyle Hı -hı. bir çalışma bir yapılsa... Tabii sevilen. olur. Su çok fazla adada. Kesinlikle. Yani sulu tarıma çok mümkün, imkan var. Hı -hı. Barajlar var zaten devletin yaptığı. Sulama barajları kullanılmıyor. Hı -hı. Yani yine uğraşmıyor insanlar. Veya hayvan yeminden evet. kullanılıyor. Hayvancılığın biraz azaltılması lazım bence. Bu kadar domine eden 35 bin küçükbaş hayvan var kayıtlı hmm, adada. Yani serbest dolaşıyor çoğu da evet, zaten. Evet ve bu 3 katı olduğu tahmin ediliyor. Yani 100 bine kadar gidiyor kayıtsızlarla. Yani. 11 bin kişi, yüz bin hayvan tabii bütün bahçeleri her yeri mera gibi kullanıyor ve bitki Doğru. çeşitliğini baskılıyorlar. Peki maalesef. bir dönem adadan adı dışına et çıkarılması evet. yasağı vardı o hala sürüyor Yok, mu? Yok o kalkmış 20 yıl kadar 15-20 yıl kadar Hı -hı. önce kalkmış. Tabi o zamanında o da bir ekonomik politika gereği Tabii. satış Hı -hı. olmasın hani Hı -hı. Ee, yine ekonomi burada kalsın diye yapılan bir iş. Şu an değil ada dışına çıkabiliyor çok rahat. Hatta büyük zincir marketlerin burayla ilgili işte İmroz Kuzusu Koyunu diye projeleri var onu duyuyorum yani alıyorlar toplu sözleşme Hı -hı. yapıyorlar. Ama bu kadar domini olması, serbest olması doğru değil. Mera alanları var. Oralara taşınması ve kontrollü olması. Çobansız hmm. hayvancılık. Ben ilk defa burada gördüm. Çünkü, çünkü yani. senin ürünlerini de değil tabii, mi? Tabii tabii. Yani, Tarlaya geliyor hayvan güneşe haline. Güneşe seriyorsun, kurutuyorsun şeyine o her sırada dakika. nasıl koruman? Yani. Biz 365 gün her nerede ne hayvan var? Hangi tarlamıza şu anda ne dadanabilir? Nerede tel örgü var, nerede bozulmuş, nereden kaçmış hep bunlarla geçiyor zamanımız. O yüzden tarımsal üretimin önünde büyük bir tehdit. En Hayvancılık var. olsun ama kontrolü ve hı hı. meralar üzerinden olsa çok daha iyi yani baktığımız zaman. Peki Mehmet, şey, yani Babil'den sonra dinleyicileri sana nasıl ulaşabilir sosyal medyada? Söyleyebilir misin? Hı hı. Nerelerden seni takip edebilir? Ya 7 yıldır işte böyle minik minik e, tanınmasına çalıştığımız İnce Elek diye bir marka e, oluşturmaya hı hı. çalışıyorum. Yani tabii bunu hayalim dediğim gibi bir kooperasyon modeline dönse hani arkadaşlarım da ürünlerini üretse ve burada hı hı. olsa... Ee, tek tük bunu yapıyoruz ama daha adada çok yapamadık. Ee, Instagram'da ve e, internette var inceelek.com veya Instagram hesabında inceelek diye araştırıldığında çıkıyor. Bütün iletişimimizi de orada yapmaya çalışıyoruz şeffaf olarak. Yani şu an ne yaptık hangi ürün var hasat zamanındayız. Ee, ve internet siparişiyle de e, işte dönem dönem e, yazın iki haftada bir birken siparişleri kargoluyorum. Ulaştırmaya çalışıyorum. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz minik minik. Gibi. Peki programın sonunda ne demek istersin dinleyicilerimize? Doğaya, tarıma? Ya şey çok böyle e, <gülüyor> ümit veren zamanlardan geçmiyoruz ama tabii bu zamana kitli kalıp bakmamak gerekiyor bir yandan. Ben de kendi kendime ümit vermeye çalıştığım zaman hep böyle düşünürüm. Yani bu anın fotoğrafına da e, kitlenip kalmayalım yani. Tarihte ufacık bir noktayız biz ve yani biraz daha dışarıdan bakabilirsek eee ya daha doğayla barışık, daha Hı. anlayabilen, empati kurabilen, e, daha toprağıyla, tabii yani bitki, hayvan, bütün canlılara saygılı bir yere konumlandırmaya çalışmak kendimizi. Gezegen sırf bize ait değil. Tabii. Keşke bu yayılsa bu bakış açısı. Evet, evet, evet. Bu hayalle, bu ümitle bitirebilirim açıkçası. Hı, çok teşekkür ederim. Sağol. Ee, bugün... İmroz'da köyde sevgili arkadaşım Mehmet Gürmen'in konuğu olduğum o benim programıma konuk oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben Mehmet. teşekkür ederim çok iyi ki geldin ayaklarına sağlık. Eyvallah, Eyvallah. devam ederiz yine ederiz. geldikçe her zaman beklerim. Uğrarım, muhabbet ederiz. Babil'den sonranın sonuna geldik. Bugün sevgili arkadaşım Mehmet Gürmen ile geçen ay İmroz'da yaptığımız söyleşiyi dinledik. İmroz Söyleşilerini önümüzdeki hafta Tuğba Emiroğlu ile devam edeceğim. E, Tuğba ile uzun yıllardır İmroz üzerine hazırladığı test çalışması üzerinden e, muhabbet edeceğiz. Bir küçük duyurum olacak bu haftada. E, bu yıl 22-26 Ağustos tarihlerinde Asos'ta Türkiye'nin ilk Rebetiko kampı yapılacak. E, Yunanistan'dan Spiros Gumas ve Kumpanya Parapetaminin'in katılımıyla yapılacak kampa sizler de katılabilirsiniz. Eğer katılmak isterseniz ividermancıya dermancıya evi dermancı@gmail.com adresinden yazabilirsiniz. Adresi tekrarlıyorum. evi dermancı@gmail.com. Kampa katılan müzisyenlerle 27 Ağustos cumartesi akşamı Kaz Dağları'nda Küçükkuyu Adatepe'de halka açık bir konser düzenliyoruz. Daha zaman var yani konserin duyurularını Babil'den sonranın sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Babil'den sonra program kayıtlarına Facebook Babil'den sonra sayfasından ulaşabilirsiniz. Programı Lemnos, Samotraki, Imbros ve Tenedos şarkıları albümünden bir Tenedos yani Bozcaada dans ezgisiyle kapatmak istiyorum. E bu şarkıyı uzun yıllardan bugüne deniz aşırı başlıklı harika programlarla bizlere Tenedos'tan yani Bozcaada'dan seslenen Açık Radyo programcısı sevgili arkadaşımız Deniz Spak'a armağan etmek istiyorum. Tenedos'un azizleri. Haftaya pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle Ben Ercüment Gürçay. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve e, müzikli bir hafta e, diliyorum. Esen kalın.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 desteği için Açık Radyo Dinleyicisi Vedat Erol'a teşekkür ederiz.